Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Yürhan Ertür birlikte sunacağız. Programımızın kaydını ise Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idare ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 5 Ocak Çarşamba ve saat şu anda 10. Siz bu kaydı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 Ee, arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni yılın ilk programını yapıyoruz. 1134. programımızdayız. Hocam hoş geldiniz. Argun, Elvan, Muzaffi. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yıllar ha. diliyorum tekrar. İyi yıllar. i̇yi yıllar diliyorum. Evet, hem, hem de, de dinleyicilerimize e, yeni yılda sağlık, huzur, barış diliyoruz. Bugün programımızın konusu 2022 yılında hangi konulara ağırlık vermemiz gerektiğini kendi aramızda konuşacağız, hatta tartışacağız. Hatırlayanlar olacaktır. Geçen programımızı yani yılın son programını bir 2021 özeti sunarak kapatmıştık. Bugün ise 2022 yılında hangi konular önemlidir ve altın saatler Program yapımcıları olarak e, nelere e, yer vereceğiz? Bunu konuşacağız. Öncelikle Argun Yuma söz vermek istiyorum. Evet Argun ne yapıyoruz bu yıl? Efendim e, günaydınlar, iyi seneler herkese. Şimdi tabii 2021'in 2022'ye devreden birçok konusu var. E, bunların üzerinden kısaca e, başlık olarak hatırlatmak için geçersek. E, tabii deprem konumuz her zaman gündemimizde. Bir Covid meselemiz var ki e, çeşitli dalgalanmalarla devam ediyor. E, Kanal İstanbul sağ olsun her zaman gölgesi altındayız. Bir de genel e, konuşabileceğimiz iklim ve çevre konularımız olacaktır. E, deprem konusundan kısaca bahsedersek bu e, şu anda güncelliğini işte zaman zaman hatırlatan bir e, musibet. İstanbul'da bir, bir takım faaliyetler var. E, bunları e, basından izliyoruz. E, Covid derseniz bazen iyi bazen daha olumsuz haberlerle e, gündemdeki yerini korumakta. E, şu anda ne durumda olduğumuzu e, belki e, konuşarak toparlama çalışacağız. Kanal İstanbul işte gündemin kenarından. İçeri sızmaya çalışıyor. İklim ve çevre ise radyomuzun e, önemli konularından birisi. E, bu başlıklar altında unuttuğum bir şey varsa arkadaşlarım lütfen tamamlarsın. E, tabii e, çevre, iyi konuştuk, yangınlar, hortumlar, işsizlik vesaire gibi konularda e, gündeme gelebilir bu çerçevede. Evet efendim. Evet, e, bana... Hemen size söz verebilir miyim? İyi yıllar diliyorum ben de bütün dinleyicilerimize 2022'nin 2022'nin e oranlı daha daha iyi, daha mutlu geçmesini diliyorum. Ama bir taraftan da her bakımdan özellikle siyasi bakımdan da çok önemli gelişmelerin olacağını tabii tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Eee Afetler bakımından, daha doğrusu özellikle deprem bakımından Argun Bey'in de belirttiği gibi geçen yıldan devreden konularımız var. Bunlar aslında hep konuştuğumuz, yıllardır konuştuğumuz konular büyük çoğunlukla. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle büyük kentlerimizde ve özellikle İstanbul'da mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi yani güçlendirilmesi veya yeniden yapımı konusunda İstanbul Belediyesi'nin son iki yılda yürüttüğü çalışmaların devam etmesini bekliyoruz. Bu konuda son aylarda çok önemli gelişmeler olmadı. Sanki o konu biraz ikinci plana atılmış gibi göründü diğer güncel konuların e, yanında tabii Covid e, bütün konuların önüne geçtiği için e, bunu biraz da doğal karşılamak e, gerekir. Ama e, İstanbul'un özellikle tabii İzmir içinde e, benzer konuları tartışacağız. İstanbul'da bu mevcut yapı dokunun e, şu anda değerlendirme çalışmaları belli bir noktaya geldi ama bu konuda herhalde belediyenin biraz daha derli toplu çalışması gerekiyor gibi görünüyor. Bunları irdeleyen programlar yapmamız gerekecek diye düşünüyorum. Öte yandan tabii deprem konusunda ve Türkiye'de yapılaşma konusunda bir takım müzmin problemlerimiz var. Bu mikrofonlarda yıllardır dile getirdiğimiz Türkiye'nin mühendislik sorunları ve müteahhitlik sorunları Bunlar maalesef hemen hemen hiçbir gelişme çok çok çok önemli gelişmeler olmaksızın olduğu yerde duruyorlar hala problemler aynı yani biz aslında bakarsanız risklerimizi azaltalım derken bir, bir taraftan da bu kalitesiz mühendislik ve müteahhitlik uygulamalarıyla risklerimizi arttırmaya devam ediyoruz. Yani bu, bu çok e, akıl almaz bir şey aslında. E, bu, bu konuyu e, maalesef bizim dışımızda bizim programımızın dışında kamuoyunda tartışılan bir konu değil. Ama bizim bu konu üzerinde durmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu deprem konusunda şartnameler vesaire o konuda belli gelişmeler olduğu 2022 yılı içinde çok önemli gelişme olacağını düşünmüyorum. E, deprem dışında depremi tabi ilgilendiren e, biraz önce e, Argun Bey'in de sözünü ettiği Kanal İstanbul konusu e, bu yıl geçen yıl olduğu gibi gündemde kalacak mı bundan pek emin değilim çünkü bu yıl e, ekonomik bunalım içinde e, Kanal İstanbul'u düşünmek biraz absürt gibi geliyor yani e, bu, bu anlamsız yatırımın e, bu e, ağır ekonomik koşullarda gündemde olması e, garip gibi geliyor ama tabii e, iktidarın siyasi nedenlerle konuyu gündeme getirmesi özellikle seçim arifesinde seçim ne zaman olacağını bilmiyoruz ama e, her halükarda 2023'te bile olsa 2022 bir nevi seçim arifesi sayılabilir. Dolayısıyla gündemde ol gündeme gelme olasılığı var. Ee, i̇nşallah gelmez ee, ve bu konu gündemden çıkartıp unutulur diye temenni ediyorum. Ee, benim de şimdilik kendi alanımda söyleyebileceğim ana konular bunlar. Ee, e, burada durayım. Evet. evet. Elvan? Evet. E, esasında e, yani. Gerek e, Nuray gerekse Argun'un e, söylediklerine aynen katılıyorum. Ana konular olarak onları e, işleme durumunda kalacağız gibi bir e, görüşüm var benim de. E, biraz daha e, ben şeyden de bakmak istiyorum. Yani 2021'de ne oldu da 2022'ye bunları e, taşıyacağız, bu konuları getireceğiz diye. Şöyle e, bir 2021'in temel konularından bir tanesi tabii Covid-19'du. E, İkincisi küresel iklim değişikliği de bir de yani gittikçe şiddetlenen ve yıl sonunda artık patlama noktasına gelen bir ağır ekonomik krizden bahsediyoruz. İşte afet yönetimi açısından baktığınız zaman esasında bu ekonomik krizler ve beraberinde getirdiği işte gelir dağılımındaki bozukluklar artı fakirleşme ve benzeri etkileri kırılganlıklarımızı çok arttırıyor. Covid-19 zaten kendi başına ekonomide çok büyük bir hasar bırakmıştı. Onun ötesinde bir de daha da başka etmenler nedeniyle ortaya çıkan çok büyük boyutlarda ekonomik kriz var. Bu kırılganlıkları, zarar görebilirliğimizi arttırıyor. Bu nedenle 2022 yılında belki de hiç tahmin etmeyeceğimiz bir takım yeni risklerden ve yani e, söylemek pek istemiyorum ama bir takım yeni afetlerden e, bahsetme durumunda kalabiliriz. Covid-19 ile ilgili olarak bilemiyorum ama hani şu andaki süreç 54 bin e, vaka var dün. 55 bine ya çok yakın sayıda bir vaka var. A, ama bunun artık yavaş yavaş daha olağan bir idare edilebilir bir hale gelecek e, noktası. Diye doğru gittiği görüşü dünyada gittikçe fazla yaygınlaşmaya başladı. Bakalım o bu görüş şey olacak mı, gerçekleşecek mi? Ama şu bir gerçek: Covid 19 gider, Covid 21 gelir. Yani şu anda Türk dünyada gerek bu iklim değişikliğine bağlı olarak, gerekse e, fakirleşme ve e, onun getirdiği e, bir takım yan e, unsurlar nedeniyle bu tür e, salgınların biriktik e, olayların e, biyolojik bir takım tehditlerin artacağı e, sanki e, çok e, hani zor öngörülecek bir şey değil gibi geliyor bana. E, onun ötesinde tabi. E, bu sürecin arkasından bir takım yan etkilerini de biz göreceğiz ve bunun üzerinde de belki durmamız gerekecek. Özellikle işte şeyler toplumsal cinsiyetle ve bağlantılı sorunlar, şiddet, kadın cinayetlerindeki artış mesela dün Fransa'da birdenbire 4 tane kadının öldürüldüğü haberi çıktı ki çok hani Olağan bir şey değil. Türkiye'de pek o konularda konuşmuyoruz ama kadın cinayetlerinde çok ciddi artışlar var. Bu da toplumdaki bir takım şeylerin özellikle de işte eğitim olanaklarının bir şekilde kısıtlanması, ekonomik zorluklar ve benzeri nedenlerle bu olayların artma eğiliminde olduğu izlenimini yaratıyor bende. Ee, küresel iklim krizinde daha fazla konuşacağız çünkü küresel iklim krizinin e, etkilerini daha fazla hissetmeye başladık. Ee, daha fazla yangın, daha fazla fırtına, daha fazla su baskını ve de yavaş geliştiği için çok da üzerinde durmadığımız ama bence Türkiye için çok çok önemli bir noktaya gelen kuraklık üzerinde e, kuraklık konusunu ele almamız gerekiyor. Ee, dünyada şey Covid'le e, biraz... E, Hani arka plana atılmış da olsa özellikle iklim kriziyle mücadele anlamında iklim krizinin etkilerinin atılması, iklim krizine neden olan unsurların bir şekilde elimine edilmesi konusundaki işte gerek Paris Anlaşması diyelim, gerek Rasko Mutabakatları falan diyelim bu konularda neler yapıldığı konusunu belki de konuşmamız gerekecek. Çünkü Türkiye çok geriden gidiyor bu konuda. Ve e, yani şeyde Paris Anlaşması'nın yeni relatifiye etti, yeni onayladı. Glasgow mutabakatlarında e, onlarca mutabakat içerisinde sadece dört tanesine şu anda imza atmış durumda. Ve e, bunların hayata geçirişi konusunda neler yapıyor bunu izlememiz belki de e, bununla ilgili bir bazı programlar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de Türkiye'de çok üzerinde durulmayan iklim krizine uyum konusu, adaptasyon konusunun bizim programlarımızda belki de daha fazla yer alması gerektiği kanısındayım. Çünkü gerçekten yani bu etkileri görüyoruz. Bu etkiler direkt bir takım acil durumlara, afetlere neden oluyor. Ee, bu konuda çok acil bir takım şeylerin yapılması lazım. Ee, arazi kullanımı, tarımsal ürün çeşitliliği, yapısal tedbirlerin alınması falan gibi şeyler geliyor ve bunu nasıl yapacağız? Ee, bu konuda bir strateji var mı ve e, bu strateji e, programlara, projelere dönüşüyor mu? Ve de tabii ki önemlisi bunun finansmanı nasıl sağlanacak gibi e, konular e, kendini gösteriyor. E, bu konuda şeyde kentsel dönüşüm kısmına zaten söz edildi ama iklim adaptasyonu ile birlikte kentsel dönüşüm için finansal modellerin nasıl olacağı, kaynak bulma sorunu nasıl aşılır? Bu da bence üzerinde durmamız gereken noktalar. Ben şimdi burada susayım. Çok teşekkürler Elvan, Muzaffer. İyi günler diliyorum. İyi yıllar diliyorum ben Ben de dinliyoruz hepimize. Benim e, öngördüğüm kadarıyla az önce arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi e, afetler gene olacak. E, hatta ciddi olaylarla karşı karşıya kalabileceğiz ama buna karşı nasıl durulacak, bu riskleri nasıl azaltabiliriz? Bence önümüzdeki yayın döneminde bunun ağırlıklı olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işte bir covid ee, sıkıntısı yaşıyoruz. Bütün dünya çapında bir buhran bu. Ama e, insanlar nasıl davranacaklarını bilemiyorlar. Özellikle sosyal medyadaki bu infodem dediğimiz yalan haberler, şaşırtıcı tarih edilmiş haberlerin yaygınlaşmasının önüne nasıl geçilebilir? Ee, bu konuda e, yayın politikası izlenmesi, eğitici yayın e, politikası izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu konudaki yayınlarımızı ne kadar çok arttırırsak o kuralar e, tereddütlü, e, kaygılı e, yurttaşlarımızın da e, aklını e, düzeltebiliriz diyorum ben. E, bir e, konu da bu depremler geldiğinde önümüzdeki dönemde e, konu olacak. Emsal artışları bu depremlerden sonra hep e, yenileme konusu devreye gidiyor. Özellikle son zamanlarda İzmir'de bu e, gündeme geldi. Bayraklı bölgesinde e, Sısan ve sonra geçen sene olan e, daha doğrusu 30 Ekim 2020'de olan depremden sonra yıkılan binaların, ağır hasarlı binaların, giderek orta hasarlı binaların nasıl e, düzeltileceği, nasıl güçlendirileceği, yenileneceği konusunda yok tartışma çıkıyor çıktı ve e, bunların e, düzeltilme aşamasında bir emsal artışının getirilip getirilmeyeceği konusu tartışılıyor. E, şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yüzde o bölge için bir emsal artışı söz konusu ama bu pratikte çok yarar sağlamadı e, uygulamada kendisini bulamıyor dolayısıyla bu emsal artışlarının doğru olup olmadığı Özellikle şehir planlaması açısından doğru olup olmadığı mutlaka tartışılması gereken bir konu. Şehir plancıları arkadaşlarımızla, mimarlarla, inşaat mühendisleri arkadaşlarımızla bu konuyu tartışmamız gerekiyor. Ve bana göre de tartışılacak. Şimdi İzmir'de bu çok yoğun bir şekilde tartışılıyor ama bundan sonra olası depremlerde yine Türkiye çapında bu konu belki gündeme gelecek. Ben yine bu çerçevede sigorta sistemlerinin baskın ele alınabileceğini düşünüyorum. Daha nasıl ilerletilebilir? Daha nasıl yararlı hale sokulabilir? Hatta çap, çapı genişletilebilir. Onu değerlendirmemiz iyi olacak diye düşünüyorum. Bu arada Nuray Hocam da bahsetti. <gülüyor> Binaların bizim bina envanteri dediğimiz. Yani mevcut e, yapı stokunun taranması en azından e, kabaca da olsa e, oradaki hasar e, risklerinin e, ele alınması çalışmasının daha genişletilerek sürdürülmesi e, önümüzdeki dönemin önemli bir e, çalışması olacak. Bu çalışmanın ki İzmir'de en son e, depremden sonra. 33 bin bina bayrak bölgesinde tarandı. E, fakat sonuçları daha açıklanmadı. Ama bu sonuçlar açıklandığında bunların tartışılması, nasıl e, daha ileri bir aşamaya geçilmesi e, gerekeceği e, ele alabileceğimiz konular. Ben şimdilik burada özetle e, ifade etmiş olayım. Diğer arkadaşlarımız da belki özellikle eğitim konusunda, ciltilere eğitim konusunda neler yapabiliriz? Bunu ele alabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Muzaffer. Şimdi bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle programa devam edeceğiz. Açık radyodayız Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz. Bugün programcılar olarak, program yapımcıları olarak kendi aramızda 2022'de hangi konulara ağırlık vermemiz gerektiğini konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Ee, arkadaşlar ben de e, etlerimi yapmak isterim. Ee, özellikle Elvan'a teşekkürler. Kadın cinayetlerinden bahsetti, şiddet konusundan bahsetti. Evet Altın Saatler programlarında mutlaka buna da yer vermemiz lazım. Keza hasta tutuklu ve mahkumlar sorunu Türkiye'de çok ciddi bir boyuta ulaştı. Bu konuda çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Önümüzdeki programlardan birini birinde de e, bunu e, bu konuyu ele almamızda fayda görüyorum. E, onun dışında aslında izlememiz gereken bir takım vaatler var. Ayrıca İlan edilmiş olan projeler var. Bir iki tanesinin örneğini vermek istiyorum. İşte Marmara Denizi'ni kurtarma acil eylem planı biliyorsunuz. Özellikle misilaj sorunundan sonra gündeme gelmişti. Bu konuda ne oluyor, yönde bitiyor bunu incelememiz lazım. Fakat ana problemin ortadan kaldırılması gerekirken farklı konularda bir takım önlemler alındığını da Öğreniyoruz. Bu konu önümüzdeki dönemdeki programlarımızın içinde mutlaka yer almalı. Daha öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "İstanbul'u yeniliyoruz" başlığıyla ilan etmiş olduğu bir proje vardı. Bu proje ne durumda? Buna ilişkin program yaptık, ama Kiptaş'ın genel müdüriyle görüşmüştük. Ama son durumunu bilmiyoruz. Bunu mutlaka izlememiz gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı haline geldi bakanlık biliyorsunuz. Her ne kadar çevre ve iklimle şehircilik birbiriyle zıtlaşan alanlar olmasına rağmen özellikle İklim Bakanlığı'nın önümüzdeki döneme ilişkin neler yapacağını Doğrusu merak etmemiz gerekiyor ve bu konuyu ele alan bir birden fazla programa ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Evet, belirtildiği iklim, iklim krizine uyum, COVID-19, mutasyonlar, şehir planlama, emsel artışı, afet zararlarının azaltılması, denetimler, müteahhitlik ve mühendislik eğitimleri uygulamaları, envanter çalışmaları... Bütün bunlar sizler tarafından dile getirildi. Kentsel dönüşümde örneklerin, iyi ve olumsuz örneklerin mutlaka ele alınması yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Ve tabii ki iyi örneklerin ön plana çıkarılması da şart da bahsedildi. Finansman konusu önümüzdeki dönemde de en hayati... Konulardan birisi olarak gündemimize e, girecek. E, ben hemen Nuray Hoca'ya bir e, soru yöneltmek istiyorum. Hocam sizin güçlendirme konusunda e, bir yaklaşımınız var ve sürekli dikkat çekiyorsunuz. Bir yandan da Türkiye'de güçlendirme meselesinin öyle çok fazla konuşulur hale geldiğini görüyoruz. Bu konuda... Görüşünüzü yine bizimle paylaşır mısınız lütfen? Evet teşekkür ederim. Bu konuyu ben de gündeme getirmeyi düşünüyordum. Şimdi efendim tabii güçlendirme dönüşümün iki aracından biri. Yani binalarımızı ya yıkıp yeniden yapacağız o mevcut binalarımızı güçlendireceğiz. Her iki çözümünde avantajları, dezavantajları var. Kolaylıkları var, zorlukları var. Bunları iyi tartmak lazım. Ee, yani sadece bir tek çözüme odaklanmak doğru değil. Ama e, bu iki çözümden birini de tümden reddetmek de doğru değil. Fakat çok dikkatli olmak lazım. Şimdi e, ben benim e, sizin de ima ettiğiniz veya belirttiğiniz gibi... Benim bu konuda pek olumlu bir yaklaşımım olmadı şimdiye kadar. Bunun belirli nedenleri var. Yani özür dilerim açıklamam lazım. Güçlendirme konusuna pek e, olumlu yaklaşımım olmadı. E, bunun e, temelde birkaç nedeni var. E, en önemli neden bizim mevcut yapı stokumuzun kalitesinin gerçekten çok... Kötü olması özellikle 2000 yılı öncesi, 2000 yılını bir, bir nevi milat kabul ediyoruz. 2000 yılı ve civarı diyelim tabii o kadar böyle kesin kes bir şey ayırmak belki doğru değil. Ama 2000 öncesi binalarımız ki bunların e, adedinin İstanbul'da 800 bin civarında olduğunu biliyoruz. göre e, Az değil bunlar... E, ve özellikle kentin e, nüfus bakımından yoğun olduğu bölgelerde bu binalarımız yer alıyor. Ve aynı zamanda da deprem tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerde maalesef. E, özellikle kentin Avrupa yakasında. E, şimdi e, bu binalarımızın durumunun çok e, kötü oluşu. Büyük bir kısmının... E, Efendim, hiç mühendislik e, katkısı almaksızın yapılmış olması veya çok sınırlı veya kalitesiz mühendislik hizmeti alarak yapılmış olması e, mevcut binaların değerlendirilmesini çok güçlendiriyor. Yani e, normal olarak biz şartnameye uyularak yapıldığını düşündüğünüz binalarda e, biraz daha sonuçlara güvenebilirsiniz. Yani yaptığınız takım ilave araştırmalar, çalışmalar yapıyoruz ama mevcut binalarda bunları tespit etmek, yani binanın mevcut durumunu tespit etmek çok zor. Çünkü bunların bir de çok kalitesiz hemen hemen hiçbir projeye uyulmaksızın yapıldığını ve proje olsa bile o projelere uyulmaksızın büyük bir ihtimalle yapıldığını düşünürsek o zaman burada bir, bir problem oluyor. Yani çok riskli bir e, yapıyı ele alıyoruz. Bunu odem etmeye çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şuna benziyor. Bir adam çok hasta e, fakat e, yani e, ben bunu e, gerçek hastalığını e, anlayabilmem de çok güç. E, çünkü hiç kendisine bakmamış. O kadar kötü ki. Şimdi ben bu vatandaşı iyileştirmek için elimden geleni yapacağım ama bunun başarı sanatçısı ne kadar olabilir? Bu bir benzetme doğru mu değil mi ama yani sanırım doğruya yakın gibi düşünülebilir. Şimdi burada en büyük sorun bence burada. İkincisi her binanın özellikle kalitesi iyi olmayan binaların nasıl güçlendirileceği konusunda bir takım kurallar, bir takım sistemler geliştirilmiş olmakla beraber her yapının kendine özgü durumları var. Bunları iyi tespit etmek ve buna göre uygun çözümler üretmek gerekiyor. Bu ise kaliteli bir mühendislik hizmetini gerektiriyor. İşte bizim bir diğer problemimiz burada devreye giriyor. Bizim... Maalesef kaliteli mühendisi hizmeti sorunumuz var. Deprem bakımında. Bu biraz önceki açılış konuşmasında belirttiğim gibi Türkiye'de genellikle göz ardı edilen ama çok önemli bir konu. Şimdi o zaman kaliteli doktorunuz yok yani diyorum işte deminki benzetmeye dönersek e, bu işleri doğru teşhis koyabilecek doğru İlaçlar yazabilecek, doğru tedavi yöntemleri geliştirebilecek, önerebilecek doktorunuz yok. Veya varsa doktorunuz onun tecrübesi yok. Şimdi bu noktalar çok önemli. O zaman ne oluyor? Tamam siz bu binaları bir şekilde güçlendirebilirsiniz. Ama bu binaların deprem dayanımları konusunda nedenli güvenebilirsiniz sonuçlara. Bu konuda yani veya bir, bir diğerle bunun için bir yatırım yapacaksınız. Bu yatırım fizmalı olacak mı? Yani gerçekten e, binadı binayı kullananları, binanın içinde yaşayanları depremden depremde, e, can güvenliği risklerini azaltabilecek mi? E, bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Bu konuda çok büyük eksiklerimiz var. Benim korkum şudur. Böyle bir kampanyanın içine girince paldır küldür bu bu işin içine girmek ki kısmen de yapıldı bu tür uygulamalar ve e, zaten kıt olan maddi kaynaklarımızı da bir bir anlamda heba etmek anlamına gelir. Şimdi bunun e, e, alternatifi nedir? Yeni bina yapmaktır. Ama yeni bina yapmak tabii özellikle bu geçtiğimiz yolu içinde meydana gelen aşırı fiyat artışları dolayısıyla artık yeni binaların maliyeti e, çok arttı. E, gerçekten hatta bu yüzden e, mevcut binaların e, işte, e, rehabilite edilmesi anlamında e, güçlendirme opsiyonu öne çıkmaya başladı ki bu doğal bir sonuç. E, çünkü insanlar maddi bakımdan e, e, yeniden yapımı e, feasible bulmuyorlar. Müteahhitler de ilgilenmiyorlar. E, satışlar azaldı. Bu durum muhtemelen 2022'de daha da kötüleşecek. Enflasyonun yükselmesiyle, maliyetlerin çok artmasıyla e, muhtemelen yeni binaların yapım maliyetleri astronomik değerlere varabilir. Bundan endişe ediyorum. E, dolayısıyla e, güçlendirme opsiyonu bu anlamda ...daha ön plana çıkabilir. Şimdi bu konuda son olarak şunları belirteyim. Güçlendirme konusunda Türkiye'de önemli çalışmalar yapıldı. Endüstri de bu konuya önem gösteriyor, önem veriyor. Özellikle güçlendirmede kullanılacak inşaat malzemeleri bakımından oldukça iyi durumdayız. Yeni malzemeler, yeni tür malzemeler geliştiriliyor... Ee, önümüzdeki yılda, pardon, bu yılki e, programlarımızda özellikle hem bu o, mühendislik uygulamaları bakımından, hem bu konuda aktif olacak müteahhitlik e, hizmetleri bakımından, hem de e, malzeme bakımından e, bu o, bu konuda e, çalışan aktörleri e, Programlarımıza davet ederek bu konuyu ayrıntılı bir biçimde işlememiz gerektiğinin e, iyi olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu konu son zamanlarda İstanbul Belediyesi'nin de biraz dikkatini yönelttiği bir konu oldu. Belki belediyenin o konudaki yaklaşımını da ele alan programlar yapmamız yararlı olabilecektir. Sonuç olarak bu konu gerçekten... E, e, kentsel deprem risklerinin azaltılması bağlamında e, 2022 yılı içinde özellikle öne almamız gereken konulardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Argun. Şimdi efendim e, hocamı dinlerken ben de e, üzerinde düşünmeye çalıştığımız bu konulara ne kadar çaresizce <gülüyor> yaklaştığımızı hissettim açıkçası. Şimdi şöyle bir durum var efendim. Bizim e, kentlerimiz kentleştik. Yani ben çocukken e, %70 kırlarda yaşayan e, nüfusumuz şimdi %70 şehirlerde yaşıyor. Fakat bu şehirlerdeki e, konut stoğumuzun yetersiz ve güçsüz olduğunu hepimiz yaşayarak gördük. Yani benim çalışma hayatım içinde kapının önünde ee, elle karıştırılan veya küçük makinelerle karıştırılan betonlarla yapılmış binaların e, peynir ekmek gibi yapıldığını, şimdi 800 bin binadan bahsediyoruz İstanbul için. Ee, biliyoruz yaşadık bunlara, çaresizce izledik. Bunların nasıl sonuçlar vereceğini de ancak deprem 1999'da e, başımıza gelince birazcık düşünmeye başladık düşünüp de yerine getiremediğimiz bir sürü husus var. Doğrusu ben güçlendirme konusunda yaşanacak sorunları yakın çevremdeki bazı insanların yaşamış olmasından yola çıkarak onun da çok kolay olmadığını hissediyorum, görüyorum. Çünkü içinde yaşanılan bir binayı güçlendiriyorsunuz. Çok kolay olmuyor o işler. Efendim yakın zamanda yöneticilerimizin işte hata ettik. Yüksek yapıdan kaçınmamız lazım vesaire gibi e, yorumları oldu. Demek ki e, başka bir yapılaşmaya ihtiyacımız var. E, zeminlerle ilgili e, çalışmalarda epey bir yol kat edilmiş olabilir. Ama bunlar nasıl yansıtılacak? İşte daha yeni e, İzmir'deki depremde zemin sorunları olduğunu e, gündeme aldık ve konuşuyoruz. E, yani sanki e, hedefe doğru ilerlerken böyle paralel hatlar çiziyoruz. Bir türlü tam atılması gereken adımları atamıyoruz. Bizim şimdi problemimiz nedir arkadaşlar? Biliyorsunuz biz e, yapı denen olayın daha başından projelendirme aşamasından ciddiyetle yapılması gerektiğini konuşuyoruz, biliyoruz. E, bunu anladık. E, peki bu nasıl sağlanacak? Projecilerden başlayacak. Sonra yapım sırasında da iyi denetlenmesi lazım. Bazı ülkeler bunu bankalar vesaire vasıtasıyla sigorta sistemleriyle yerine getirmeye çalışıyor. Bunlardan da öğrenebilecek şeyler var herhalde. Biz de henüz bu e, istenen şekliyle gündeme girdi mi ben emin değilim. E, yani bir inşaatın kalitesi projenin doğru olduğunu varsayarsak eldeki malzemelerin doğru kullanıldığını varsayarsak e, doğrusu e, geriye kalıyor yapının denetlenmesi ben 99 depreminde e, hazır betonla iyi bir beton kalitesiyle doğru demir malzemeleriyle ama eksik şartnamelerle yapılmış binaların nasıl peynir ekmek gibi dağıldığını e, ve yakınlarımızın oralarda heder olup gittiğini yaşadım gördüm e, ya biz bugün Bundan farklı durumda mıyız? Doğrusu emin değilim. İnşaat kalitesinin sağlanmasını ve takibini yapan bir düzenleyimiz henüz tam manasıyla yok. Bunları sürat değerine getirmenin bir çaresini bulamadık henüz. Bunlardan dolayı da doğrusu gelecek için çok umut var değilim. Evet. Nerede? Evet yani şu şunu belirtmek istiyorum birçok toplantı yapılıyor çalıştaylar düzenleniyor projeler ilan ediliyor fakat adım atma konusunda ve afet zararlarını azaltma amacıyla gerçekleştirilmesi gerekenleri yapmak konusunda önemli bir patenajla karşı karşıya olduğumuzu tespit ed ediyoruz. Defalarca programlarda bunu belirttik. E, ama e, yeniden, yeniden başa dönerek e, bir türlü çözüme doğru ilerlememiz mümkün olmuyor. Ben hemen <gülüyor> Muzaffer'e e, bir soru yöneltmek istiyorum. E, özellikle İzmir örneğinde üzerinde tartıştığımız bu şehir planlamayla birlikte emsal artışı konusu Anlaşıldığı kadarıyla önümüzdeki dönemde sadece İzmir'de değil, Türkiye'nin birçok ilinde özellikle deprem zararlarının azaltılmasına ilişkin çalışmaların yapıldığı illerde gündeme gelecek. Emsal artışı nasıl zararlar getirebilir? Bu konuda bir özet rica edebilir miyim Muzaffer senden? Tabii, evet. O konuya girmeden önce bu güçlendirme konusuna da biraz değinemek istiyorum. Ee, orada şu sorun da var. Bizim genel imar yasamızla depreme ilişkin yönetmelikler ve şartnameler arasında da bir uyumsuzluk var. Yani şöyle bir uyumsuzluk var. Ee, bir yanda e, imar yasası bazı kısıtlar getirirken, diğer yandan e, bizim deprem yönetmelikleri e, başka bir yöntem önerebiliyor. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki özellikle imar yönetmenliği arasındaki, imar yasası arasındaki çelişmelerin giderilmesi lazım. İşte bu emsal konusunda böyle ortaya çıkıyor. Şimdi normal olarak İzmir'de depremden sonra yenilenmesi gereken orta hasarlı binalar için şöyle bir sıkıntı çıktı. Eskiden yedi katlı örneğin e, olan bir bina, yeni imar yönet yasasıyla altı e, kata iniyor. Çekmeleri ve diğer kısıtları ile birlikte e, başka bir, sorunlar çıkıyor. Dolayısıyla e, burada en azından e, yenilenirken yedi katlı olma talebi ortaya çıkıyor. Ama bunun da ötesinde. Ve senin e, sorduğun soru paralelinde, yani emsal artış paralelinde şöyle sıkıntılar çıkıyor. E, şimdi bir bölgenin imar planı var, şehir planı var. Ve bu şehir planı belli bir nüfusa, belli bir yoğunluğa göre ayarlanmış. Ona göre e, sosyal e, alanlar ayrılmış, rekreasyon alanlara ayrılmış vesaire. Ama şimdi siz bunun üzerine yollar ona göre yapılmış. Alt yapı ona göre Siz burada hiçbir değişik yapmadan bu sosyal alanlarda bir artış getirmeden birdenbire yoğunluğu arttırıyorsunuz. nasıl arttırıyorsunuz Diyelim Eskiden 7 kat 8 kat olan Hatta 9 kat olan binalara yüzde daha fazla artış veriyorsunuz 3 kat arttırıyorsunuz oradan dabüküde baktığımız zaman o bölgeye büyük bir nüfus artışı e, meydana geliyor. Yani hiçbir sosyal altyapıyı değiştirmeden e, siz e, nüfusu artırıyorsunuz. Şimdi tabii bu da şehir planlaması açısından çok mahsurlu bir çözüm. E, dolayısıyla bunun çok iyi tartışılması lazım. İşte güçlendirme e, burada devreye gidiyor bana göre. Güçlendirmeyi de belki Başka türlü yorumlayıp tartışılacak bir konu. Ee, hani bizim yastık adayıf dediğimiz işte binaların e, böyle bir yastık adayıf gibi birbiri üstüne döşemelerin iyi olması sonucu meydana gelen hasarlar, ölümler, kayıplardan kaçınacak kertede bir güçlendirme e, acaba öngörülebilir mi? E, bunu da düşünmemiz lazım. Yani ciddi bir depremde... E, can kalbı olmasının temelli güçlendirme. Çünkü yeniden yapma imkanı olmayınca insanlar o mahsurlu Nura Özen'in bahsettiği son derece kötü yapılmış binalarda yaşamaya devam etmek zorunda kalıyorlar. Ve bu durumda bir belki güçlendirmeyi de yeniden yorumlamamız bu konuyu yeniden tartışmamız gerekebilir. Ama güçlendirmenin bu anlamda emsal artışıyla birlikte tartışılması e, gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Bu arada programımıza yeni katılım da oldu. Davetli miydi bilmiyorum ama <gülüyor> ona da hoş geldin diyelim. Evet. E, Elvan sana şunu sormak istiyorum. E, belli bir dönemden e, bu yana eğitimler veriyorsun. Afet konusunda eğitimler veriyorsun. E, hem Öğrencilerin ilgisi açısından e, nasıl bir değerlendirme yapabilirsin bunu merak ediyorum. Bir de eğitimlerin içeriği hakkında kısa bir bilgiye e, ihtiyaç var. Onur senden rica ediyorum. Evet ben hep bir zamandır esasında 2017'den beri afet yönetimi ve acil durum yönetimi konusunda lisans yönetimi. Da, e, lisans programlarında e, seçmeli ders olarak e, eğitim veriyorum. E, şöyle e, yani 2017'den bu yana baktığımız zaman özellikle de geçtiğimiz e, sene e, gerçekten herkesi e, etkileyen afetlerin olduğu e, bir dönemden geçtik. E, belki de bunun etkisi belki de e, dersin veriliş şekli ve de e, hani Uygunluğu açısından öğrencilerin gittikçe daha fazla bir şey, talep oluşmaya başladı. Ancak şunu söylemek biraz acı ama öğrencilerin, derse gelen öğrencilerin afet farkındalığı oldukça sınırlı. Onu fark ediyoruz. Bu da esasında... Başından beri söylediğimiz bir şey var. Yani e, afet e, konusunda, afet farkındalığının yaratılması konusundaki eğitimler e, ta, e, belki de e, ilkokul hatta öncesinden başlaması gerekiyor. Ve bu şekilde e, yani bu afetlerle bu kadar iççe yaşayan bir ülkede, e, bu kadar e, doğal tehlikelerin olduğu e, bir yerde e, insanların biraz daha e, üniversite aşamasına gelene kadar uygulaması, e, ki süreçte daha fazla bilgilendirmesi ve belli bir farkındalık seviyesine ulaştırması gerektiğini düşünüyorum. Bu önemli ve işte yani elimizden geldiği kadar belli şu şey içerisinde sınırlamalar içerisinde afet eğitimlerini vererek bu farkındalığı yaratmak ve daha da önemlisi e, bu alanda profesör olarak çalışmak isteyenler açısından bir temeli e, verebilmek e, benim amacım. E, bu konuda e, çaba sarf ediyorum. E, diğer bir şey, alanda e, lisans üstü programlarında, özellikle sivil toplum e, e, programlarında e, insan insani krizler üzerine bir dersim var. E, o da e, gittikçe daha fazla ilgi gören bir konu olmaya başladı. Çünkü sivil toplum kuruluşların insani krizlerde afetleri bir yani afet yönetiminin her aşaması ama özellikle afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme çabaları açısından katılımları gittikçe artıyor ve de payları da artıyor. Bu konuda Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının da çok bir yoğun çalıştığını ve de gittikçe daha fazla bu alana kaydıklarını görüyoruz. O anlamda da orada gerçekten ilginç bir şey program olmaya başladı. Eğitimler yani geçmişte karşılaştırdığımızda çok daha fazla erişebilir. Daha çok daha yaygın olarak veriliyor. Ama dediğim gibi özellikle... Yani şeyden çok erken yaşlardan itibaren bu afet farkındalığının yaratılması konusunda bence daha biraz çaba saat etmemiz lazım. Böyle hani müfred programlarla işte bugün şey biliyorsunuz 2021 afet tarafından afet eğitim yılı ilan edilmişti. Artık böyle yıllar filan değil. Yani bu bu işin okul bir fezati içerisinde daha sağlıklı bir şekilde ve de yıllara e, yayılmış olarak verilmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Evet, e, önümüzdeki programlardan birine öğrencilerimiz e, öğrencilerini davet ede, edelim mi? Ne dersin? E, bakalım tabii e, yani şey, iyi olur. Yani e, öğrencilerin de bu konudaki e, şeyleri, bu dersi niye aldıkları sorusunun. E, Doğru cevabını ben çok merak ediyorum. Gerçekten hani bu alana duydukları ilgiden mi yoksa başka nedenden var arkasında? Gerçekten önemli bir konu. Ama şeyin farkına varmaya başladılar artık. Yani dediğim gibi son 1 iki seneki olaylar şeyi gösterdi bize. Ya yani afetler esasında bizim hayatımız çok önemli bir parçası. Yani bir risk kavramını anlatmak için çok çaba sarf ediyorum zaten. O, o noktada yani sadece afet değil, günlük yaşantı içerisinde de insanların risk farkındalığı olması, yani yaşamlarını daha güvenli şekilde devam ettirebilmeleri için kişisel olarak e, da başta olmak üzere, alınabilecek e, önlemler, konuda yapılabilecek çalışmalar, e, bütün bunları bir vermeye çalışıyorum ve sanıyorum belli oranda da şey o farkındılığı yaratabiliyoruz. İşte evet. Bu, bu arada mahalle bazındaki eğitimlere e, ağırlık vermek lazım. E, yaparla... Aynen çok katılıyorum ana Muzaffer Bey e, ve yani benim zaten geçmişim öyle başladı e, 2001 yılına itibariyle bu mahalle bazlı e, afete hazırlık eğitimleri e, diye biz tanımladık onu ama. Yani sadece Afet'e hazırlık diye esasında Afet risklerinin azaltılması konusunda çalışma yapabilecek bir kapasitenin yaratılması için e, mahallelerde çalıştık. E, ne yazık ki e, yani aldığımız e, destek oldukça sınırlıydı. Fakat şimdi şimdi e, ben görüyorum e, hani bizim temelini attığımız bir takım faaliyetler eksik olması bazı arkadaşların da e, çok e, ki ve ile çalışmalarıyla diyeyim, e, yaygınlaşmaya başladı. E, bunu hakikaten yerleştirmemiz lazım. Yani As, Aslında burada tabii muhtarlar çok önemli. Belki de muhtarlardan başlayarak, yani muhtarları ilk önce eğiterek, e, bu konuya e, bir e, yakınlık sağlayarak onlar aracılığıyla mahalleye erişmek e, daha önemli oluyor. Evet. Ee, tabii senin demin bahsettiğin e, okullarda ilk okullardan başlamak bu işi önemli. Evet. Yara Ahmet Işıkkara e, yapıyordu bu işi hani o kendi kişisel sempatisiyle de okullara gidip e, yayın şey, toplantılar yapıyordu. Biz de mesela İzmir'de yaptık. Çok ilginç çekiyordu. Ama sonra giderek <gülüyor> deprem geçince depremenin heyecanı bunlar maalesef e, o eski e, etkisini yitiriyor ve giderek sönüyor. En büyük sorun burada. Yani onu canlı tutmak belki o yüzden muhtarlarla bunu itelemek daha iyi olur diye düşünüyorum. Belki evet. programımızda da bu AFET ile ilgili arkadaşlarımızı almak iyi olacaktır. Ben de öyle düşünüyorum. Evet, evet. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun süremizi doldurduk. Gelecek hafta yeni bir programda Görüşmek üzere diyelim Hı. ve tekrar dinleyicilerimizin ve birbirimizin yeni yılını kutlayalım. Evet. İyi yıllar diliyorum ben de tekrar. Sağlıcakla kal zaten. Evet iyi yıllar, herkese iyi yıllar, iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Tekrar evet. iyi yıllar. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.